Merhaba ya nuru merhaba merhaba ced el merhaba ya habibi ya muhammed merhaba ya el merhaba bismillahirrahmanirrahim وَنَجَّانا geçen derste Hazreti Ömer Efendimizin radıyallahu anh fitnelerin önünde bir kapı olduğunu ve onun şehit edilmesiyle o kapının kırılacağını bir daha da ümmetin başı musibetlerden kargaçalardan, iç savaşlardan kurtulamayacağını e, beyan ettik. Ancak Hazreti Ömer Efendimizin, Odayallah'ın şehadeti kısmına gelince orada kestik. <gülüyor> <gülüyor> Bazı kardeşlerimiz gelemeyenler olmuşlar. Onlar da efendim bir Özet istediler. <gülüyor> Hülasa şuydu ki Kufede bulunan Kufenin valisi olan Muhire bin Şube Hazretleri Ebu isimli bir Mecusi. Haz Ömer Efendimiz buluğa ermiş gençlerin Medine'ye girmesine yani dışarıdan Medine'ye gelmelerine izin vermiyordu. Sonra Kufe valisi bir mektup yazarak bu kişinin iyi sanatkar olduğunu, faydalı olacağını tavsiye etti. Hazreti Ömer Efendimiz de bunu kabul etti. Ve böylece bu kişi Medne-i girdi. Çalışmaya başladı. Çeşitli sanatlar icra etti. Para kazanmaya başladı. Tabi mecusi olduğu için ateşperest, Müslüman olmadığı için Muğira Kölesiydi çalışan köleler iş yapan kölelerden efendileri tabi ücret alıyorlar çünkü onlar kazanç sahibidirler kazançlarından veriyorlar o da Hazreti Ömer Efendimiz'e müracaat ederek vergisinin çokluğundan şikayet etti Hazreti Ömer efendimiz de ona işlerini sanatlerini sordu. O da işte demircilik yaparım, marangozluk yaparım, değirmen yaparım, şunu yaparım bunu yaparım. E dedi o zaman iyi para kazanıyorsun demektir. Sanata tayin edilen işte dörttür dirhem midir ne kadardır? Birkaç rivayet vardır. E bu çok kazancına göre çok bir ücret değil. Efendine itaat et şeklinde. Nasihatta bulundu. bu. Senin haracın çok değil, itaat et, efendine ver, öde buyurdu. O da bundan kızdı. Benden başka herkese adaletin var dedi. Halbuki Hazreti Ömer Efendimiz niyet etti ki ona yüz vermeyeyim ama yine de Muhir Hazretlerine haber edeyim de biraz hafiflik yapsın ve hatta konuştuğu da rivat ediliyor o Melon e, haberi yokken Hazreti Ömer Efendimiz ona konuşacağım e, işte senin işine bakacağım dememişken yine de arkadan e, konuştu ve lakin bu kişi Hazreti Ömer Efendimiz'i öldürmek niyetini içinde gizledi. Yandan ayrılırken ona bize de bir değirmen yapmaz mısın buyurdu. Latife olsun. O da sana bir değirmen yapacağım ki bütün milletin diline dolanacak diye bir tehditte bulundu. Böylece bir e, hulasa e, tabii yapmış olduktan sonra <gülüyor> yaz bundan sonra her sohbetin başında hulasa yapmam ha. Yetişin ha. Kar yağdı, buz yağdı ve ne lakeder etmez. Gelin. Başını kaçırmayın. Bereket başındadır. Bunun üzerine bir hançer yaptı. Zaten usta sanatkar. Hançerin iki başı var. o hanceri iyice keskinleştirdi ve uçlarını iyice zehirledi. Zehirleri bastı. Sonra bazana gösterdi onu. Nasıl buldunuz bu sanatımı? Dediler bunu bunu kime vursam mutlaka öldürür yani bağışlamaz. Çünkü hem utluları sivriliği var hem zehirli. Ebu Lü'lü'ye denen melun fırsat kolladı. Bir sabah namazı idi. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh, baston elinde milleti uyandırıyordu. Sabah namazına mübarek biliyorsunuz sert mizaçlı idi hiddetli adaletli demek ki mesela mescidde de uyuyanlar olabiliyor. itikafta kalanlar oluyor. Asabi Sofya zaten devam orada kalıyor civarda. Benim yol üstündekilerden kimi uyuyanları böyle yani Sert vurmak şeklinde değil, hafif dürterekten namaza kaldırıyordu. <gülüyor> Saflar ikame edildiği zaman yani düzeltildiği zaman konuşurdu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sünneti tabi. اَقِيمُ اُصُّفُوْا ve Saflarınızı ikame edin. Efendim yani düzeltin, doldurun, arada boşluk bırakmayın. Böyle adeti vardı. Zaten mübarek biliyorsunuz. Bütün cemaati, kollar çok iyi bir çobandı. Sürüden derdi. Kim var kim yok. Arkaya baktığı zaman da felence göremiyorum sabah namazında diye sorardı. O kadar cemaat içerisinde, sahabe içerisinde. bir kere dediler ki o gece teheccüde kalkar çok sabah kadar ibadet eder belki sabaha yakın uyuya kalmıştır da gelememiştir eyvah dedi. keşke sabaha kadar uyusaydı da sabahın cemaatına gelseydi böyle yani murakabesi sahabeyi yani rayiyesini etbağını gözetimi çoktu <gülüyor> Geldi namaza durmadan aynı safları düzeltirdi. Takdiri ilahidir. Tabii ki idare alka zahde bel akli ve amel basar. Kazada kader vakit saat gelince akıl gider göz kör olur. İnsan bakar görmez olur. Ebu Nülide tam arkasına safta durdu. Yani onu demek fark edemedi. Nasıl girdiyse cemaata tabi mübarekler Allah'ın huzurunda da e, acayip bir hal takınıyorlar. E, cemaatte, safta, namazda onlar bizim gibi değiller. Bizim öyle tabi Hazreti Ömer Efendimiz onunla bir e, mücadeleye girişi e, yani onu tehdit olarak algılamıyordu ama Tabi böyle bir hadise aralarında geçmiş Onu hatırlar Lakin tabi namazda durulacak vakitte Onu düşünmemiş Olabilir <gülüyor> Cami yıkıldı zelcelede İmam Azam Efendimiz duymadı namazda Yarısı yıkıldı Namaz bitti dedi buralara ne olmuş ya yani enkaz olmuş ya öyle namaz Salatul haşi'in Huşu sahiplerinin namazı bahsinde hialumda bunlardan çok müşerler veriyor i̇şte, Hazreti Ali Efendimiz'den de Duymuşsunuzdur değil mi? Yaralandığı vakitte e, Yarasından efendim işte oku e, çıkaracaklarımızla Ne buyurdu? Şimdi ne kadar e, narkoz vermek lazım Değil mi? Narkozlar şeyler ya Duymasın o ne buyurdu? Be? Namaza durunca çıkarırsınız yani acı duymam. Hakikaten de namaz bitti çıkardınız mı soruyor. Yarasından muzra Bunların namazı başka tabi. Halleri başka. Bizim gibi müfettiş gibi sağa solu kontrol etmezler. Bizim millet arka safta kim var biliyor. Arka safı bırak. Arka safı hadi dersin ki namazdan evvel görmüştür. O namaza durduktan sonra geleni de biliyor. Diyor ki öksürüğünden fark et. Veyahut da ses çıkart Veyahut şöyle böyle Bacak arasından secdede bakan var ya Bizim millette acayip şekiller var ya. Bizim, bizim. Bir arkada kıl da öndekilerin namazını seyret Tabi sen de onlar gibi dava Ama yani böyle Namaz Tam arkasına geçti Hazreti Ömer Efendimiz tekbir aldı Tekbir alır almaz Yani Yani Hemen namazın başında Üç de Pencerledi arkasından Bir omuzundan Bir efendim Böğründen Bir de Kasığından Böğür burası biliyorsunuz şu an. Bir omuldan Bir böğürden Hasıra diyorlar Bir de kasık Yani göbeklen Efendim Baldır arası kasıktan üç yerden hani rüya görmüştü geçen sohbetten anlaşmıştık. Kırmızı horoz ne yapmıştı? He? Ha, üç defa gagalamıştı. O kadın nasıl tabir etti? Vasiyetini yapsın dedi. Bölümü yanaşmıştır. Kırmızı horoz yani İslam'dan değil hani manasına Mecusi olacağı. Ondan sonra üç gagalamak da üç kere işte hanjar yeceni tabir etmişti. Böyle acayip tabir yapanlar var. Rüya görmekten zor tabir yapmak. Ya. Dünyevi rüyalarda bir sallandığımızı görüyoruz ha. Bir sallantı yine görüyorum. Ama tam tabir yapamıyorum ama iyi sallandık. Evet. Mal mülk ucuzladı. Mal mülk ucuzladı ne demek? He? ona göre dikkatli ol dualara devam Kafletten uzak durun bu rüyaların tabi hep tabirleri var ve lakin vakti saati var tam da tabirini yapamıyoruz aciziz tam tabirler yapılsa hepsi çıkıyor hepsi çıkıyor Olacaklar olmadan evvel alemi misalide temesül ediyor şekle girerekten Gözüküyor tabi ee, Ayrı ayrı manalar var şimdi kırmızı horozun Üç defa kagalaması e, Bu şekilde e, İslam dışı bir adam sana Üç tane efendim, hançer Saplayacak şekle bir tabir tabi zor bir tabirdir Yani bu bir ilimdir Müslüm verilmiş Allah bize de öğretir inşallah Tevilli evet. hadis Bu ilim işte aynen vuku buldu bu mel'on efendim safları yara yara şimdi kaçıyor tabi Hazreti Meryemiz namazdayken o kaçarken 13 kişiye daha hançer vurdu 13 sahabeden 7'si vefat etti zehirli ya Yedisi vefat etti İnsanlar e, Nar atmaya başladılar cemaatta e, Bağırtılar çoğaldı O anda Atkı var ya o şal ben atıyorum bazı O çok işe yarar ha O şal var ya adamı Tuzak gibi avlar bazı kere de Adam benim gibi olursa bir şey olmaz da Kuvvetli olursan Çünkü ben adamın üstüne atayım desem Adam beni çeker götür Ama sahabeden birisi ona bir attı şalını Onu şallan efendim yakaladı yakalayınca efendim e, millet üzerine hücum etti efendim baktı ki e, yani bu kurtuluşum yok kendini hançerledi yapacağı kalleşlerin melunların arkadan vuranların yapacağı tabii efendim kendi geberdi gitti Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh mihrabda mihrab şehididir o ha mihrab şehidi mihrabda efendim Yıldı yılınca e, tabi namaz kaldı kunu li abdirrahman ibni avfel yusalli bin nas dedi abdurrahman ibni avfa söyleyin namazı okıldırsın sahabenin umularından o namaza geçti Hazreti Ömer Efendimiz'i çektiler çok kan kaybetti çok aşırı kan kaybından komaya girdi bayıldı kendinden geçti derken işte artık sabah aydınlandı yani onlar biraz sabah namazını erken kılıyorlar gidi. Bizde de Ramazanlarda Öyle yapıyor musunuz ya Yani erken kılınıyor işte Baya vakit kalıyor yani Sonraya aydınlanmaya ee, Sabah olunca insanların yüzlerine Baktı Dedi ay, ay, Bayılıyor da. Arada ayılınca Namazı kıldılar mı dedi millet Hemen namazı sordu dediler kıldılar evet la bak komada vefat edecek kan kaybediyor namazı terk edenin dini imanı yoktur dedi bu çok önemli bu söz çok önemli yani Resulullah Efendimizin de son sözü Efendimizin son sözü namaza dikkat namaza önem verin aman namaz dinin direği namaz Hazreti Efendimiz işte son vefatından evvelki sözlerinde millet namazı kıldı mı yok, telaş ediyor yani derde düşüp de namazı geçirmesinler namazı terk edenin İslam'ı yoktur Allah cümlemizi namazsızlıktan muhafaza etsin Ay. bir bela bir uğursuzluk çöktü üzerimize her evde birkaç namazsız var her evde kanbersiz düğün olmaz birkaç namazsız var ne yapacağız ya Rabbi? Bu namazsızlık imansızlığın köprüsüdür. Men tereke <messizlik> salate muteammiden fekad kefere cihara hadis-i şerifte kasten tergelen açıkça kafir olmuştur. Aman ya Rabbi. Tabi bu hususta ehli sünnet itikadında önemli bilgiler var. Sahih hadisler var. Erişit geçen tavsiye ettim. Bunda o bahsi var. O bahsi var tabi. Güzel okursanız oradan bayağı malumat alırsınız. Şimdi o konuya girecek vakit yok ama efendim namazın terki çok büyük tehdit. İman için tehdit. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı hiçbir günahı kafirlik olarak vasfetmezlerdi. Yani bir adam içki içmiş, kumar oynamış, zina etmiş, faiz yemiş, adam öldürmüş. Kim ne yapmışsa, yani bunu yaptığı bu günah bunu kafir eder şeklinde yorumlamazlardı diyor. Ancak sahabenin kafirlik olarak kabul ettiği günah namaz kılmamaktı. Namaz kılmayarak sahabe kafir muamelesi yapardılar. Çok önemli. Ha bizim, bizim itikadımız el üstüne itikadı, maturidi akidesi tabi Eşari'de Hambeli kanadında yine namazın terki kafir sayılıyor. Hambeli kanadında şu anda da sayılıyor. Yani onun eli Ehl-i Sünnet derken tümün içine alamayız. Çünkü Eşari kanadı, Hambeli kanadı da Ehl-i Sünnet'in içerisindedir. Yani demek istiyorum ki Ehl-i Sünnet'in de burada ittifakı yoktur. Ehl-i Sünnet içerisinde de namazsızlığa imansızlık vasfı yapan vardır. Ama biz maturidi itikadımızda efendim Ehl-i Sünnet itikadımızda görüş nedir? hafife alarak kılmasa kafir olur, namaz kılmamayı helal sayarsa kafir olur, namazda alay ederse kafir olur, namazsızın işi çok zordur Allah cümlemize Rabbim ölünceye kadar bir vakit namaz kazaya koymadan muhafaza rasip etsin Allah'ım ya Rabbim yardım etsin Allah'ım yardım ederse kıldırır Allah'ım, kolay getirir Allah'ım abdesini namazını kolay getirir ama Allah'ımızı yardım etmezse çok zor. Adam diyor dağları taşıttım bana iki rekat kıldırma bana. Oo. Yani hiç işten yorulmam iki rekat kılamam. Ya sabaha kadar bu dans eden iki rekat kılamıyor mu? Kılamıyor. Sabaha kadar dans ediyor. Uykusuz kalıyor. Bekçilik yapıyor, übetçilik yapıyor. Ne zor işlerde çalışıyor mu? İki rekat kılamıyor bu tevfikü haktandır Mevla'nın muvaffak kılmasıyladır Allah bize nasip ettiği için aman şükredelim edelim, Rabbimizden bilelim devamını niyaz edelim ve cemaata devam edelim o cemaat kolaylaştırıyor çok cemaatle kılmakta çok kolaylık var çok kolaylık var ve bir de kabul olma garantisi var kabul olma garantisi var çoğunumuzun zaten talimi tecvidi şusu busu yok şarta şurta riayeti pek yok hiç olmazsa farzları cemaatle kılaraktan yani garantili olmuş olsun. Cemaat imamı da seçerek inşallah Allah Teala ve Tebeddes Hazretleri bize nasip etsin. Amen. Ondan sonra efendim mübarek abdest suyu istedi. Az Ömer Efendimiz abdest aldı namaz kıldı. Sabah namazını kıldı. Tabii artık ayağa kalktı mı oturarak mı kıldı Şu anda bu kaydı burada görmüyorum Allah alem ki otururaktır Ve biliyorsunuz ki Bunun müsamahası yok Yani ayakta kılamayan Oturarak oturarak kılamayan Yatarak Kafası sallanan namazı kılacak Kafası sallanan namazı kılacak Ama kafa sallanmayacak bir durum da o zaman göz kaş işaretiyle namaz yok O olur O ne olur Saate kavuştuğu anda Kaza eder Yani kafasını sallayacak hale geldi mi Hemen kaza edecek Şimdi namazı Vaktinde kılmamak Kebire büyük günah Ondan sonra vakti çıkarttın Kazayı geciktirmek O da bir büyük günah İki Geciktirme geciktirme Hepden kılmadan giderse zaten hesapta açık olursa yandı Melakin kazaları da geciktirmek de büyük günah. Ha. Kazaları da geciktirmeyin. O da kendi başına büyük günah. Men ne zaman salatını Uykuya kalsa veya unutsa hemen hatırladığı gibi kılsın diyor. Zaten kasten terk ederse demiyor. <gülüyor> kasten terk eden hiç yeri yok dinde, hayvanda da onun için. Unutursa veya uyursa diyor, "Aa tabi o uyutursa ee, İbn-i Arabi Maliki Hazretleri Ahkam'ul Kur'an'da gördüm ben onu tefsire kaydettim o unutursa meselesinde kasten terk ederse de unutursaya girer diyor yani ne yapacak bir çözümü yok. hemen kılacak tabi hatırladığı gibi ya hatta tövbe ettiği gibi kılacak evet namazını kıldıktan sonra bir eski sohbetlerde çok misaller bunu anlatıyordum de görmüştüm fıkıh kitabında acayip acayip miselleri var bir tanesi nedir mesela diyor gemi parçalandı e, ka kayalara vurdu parçalandı okyanusun ortasına denizin ortasına insanlar kaldı geminin tahta parçalarına tutunuyorlar zaten bu olan ölen gidiyor kalan ölene zaten namaz vakit sorunu yok ama yaşayanlardan efendim Namaz vakti e, geçmeden o dalgalarla boğuşuyor, ta, şeylere zor tutunuyor. Benim bu olacak. O vaziyette dahi efendim ne yapmalıdır diyor. Zaten abdest sorun yok, <gülüyor> suyun içindedir Neticede efendim namaz vaktini geçirmeden başının başının işaretiyle yani baş ima dediğimiz olaydır. Baş işaretiyle kılması farzdır. Boğulacak ya! Yani boğulacak diyor ki, hepten ağzına sokumuş boğuluyorken demiyoruz yani. Tutunmuş durabiliyorken diyoruz. Bu durumda kılmasa günahkardır. Yani o namaz soruluyor ona. Bu kadar ince. Yani yapabileceğin soruluyor sana tabii, yapamayacağın sorulmuyor ama senin bir kafa efendim hareketin varsa kafanı oynatma payın ve durumun ve imkanın varsa Onda da Allah'a u diyeceksin kardeşim. Diyeceksin. Efendim ben boğuluyorum ya. <gülüyor> Esas boğulurken namaz kılacaksın. Bak Hazreti Ömer Efendimiz ölüyorken hemen namazını yetiştiriyor. Çünkü sen de ölüme daha yakın bir durumdasın ki o vakitte daha çok Allah'ı hatırlaman lazım. Ben telaşa düştüm işte. Ölüyor muyum? Kalıyor muyum? Bir insanın derdi namaz oldu mu? Allah'ın zikri oldu mu? Hele ki sıkıştığı anlarda daha çok hemen ilk o namazı aklına gelir. Öyle mi değil mi? E tabi. Evet. Demek senin namazdan niyeti yok ya zanda kulağın olsun hesabı. Sen zaten en ufak bir telaşta namazı harcayanlardansan zaten o zaman büyük bir bahane buldun iş kılmazsın. Evet. Sordu ki Hazreti Ömer Ben Memkateleni. Beni kim öldürdü dedi. Yani o hastalıktan öleceğini de anlamış oluyor. Kim vurdu bana dedi dediler, Muhire bir şube var ya radıyallahu anh tabi, o da büyük sahabedir köfe valisi, o gönderdi onu izinli olarak onun o, bir kölesi vardı ya Ebu Lule'ye, o öldü dedi elhamdülillahillezilem vecal atili yuhad <gülüyor> cunyi indellahi bi secdetin secdde haleha kattu Hazretler Efendimiz'e bak Allah hamdolsun ki beni öldüren kişiye bir secde dünyada nasip etmemişte. yarın ahirette secde eden bir Müslümanla davalaşmayayım. Yani bir secde bile nasip olan bir Müslümanla Allah'ın huzurunda mücadele yapmayayım. Sen mi, ben mi, kanımdı, hakkımdı demeyeyim yani. Allah hamdolsun ki beni öldüren secdesiz biri. Namazsız birine nasip oldu bu iş. Bir Müslümana nasip olmasını istemiyordum diyor. Niye ki? Ona ahirette vebal olmasın. Görüyor musun? Şu şura bak, şu düşünceye bak. Ne düşünüyorum? Mâ kâletil arabu li min Beni Müslümanlar öldürmez zaten diyor. Ben onlara efendim böyle bir durumda değilim. Çok sevgiliyim. Adaletli de olduğu için zaten Adaletli insan korumasız gezer biliyorsunuz. Adaletli liderler, devamlı adil insanlar tarih boyunca çok cesurdurlar ve açıkta dururlar, hiç gizlenmezler. Çünkü e, efendim hainler korkak olur, zalimler korkak olur. Onlar çünkü insanlardan gelecek efendim devamlı e, tehlikelere maruz kalırlar. Hazmeder efendim için diyor ki benim Müslümanlar ben adalet yaptım, kimseye zulüm yapmadım. Bana Müslümanlar bunu yapmazdı zaten. Efendim bu kişi yaptı. Sonra ne biz istediği hurma suyu iç içecek diye ee, içer içmez yarasından çıktı hemen. Yani öyle delinmiş, deşilmiş ki mübarek süt istedi süt içer içmez hemen yarasından çıktı. Hiç durmuyor içinde bir şey yani. Anladı ki kesin ölüm var. Efendim. Oğlu Abdullah bin Ömer büyük sahabeydi. Ona dedi ki Git dedi, Ayşe'ye radıyallahu Allah ha. De ki, ben babamın elçisi olarak sana geldim. Müsaade edersen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gömülmek istiyorum. Ama hak onundur. İzin alırsan oraya gömersiniz. İzin almazsanız Müslüman mezarlığı cennetül bekia gömersiniz. Çünkü orada izin istemesi gerekiyor. O, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerede vefat etti? Ayşe odasında yani, özel odasında vefat etti. Ve o oda onun kendi evi. Dolayısıyla orada da e, gömüldü, vefat ettiği yere gömüldü. E, Ebu Bekir Sıddık da oraya gömüldü ama o Ayşe nesi? Babası zaten. Onun için orada bir sorun olmadı. Bir de zaten Hazreti Ömer Efendimiz... Gömülene kadar Ayşe diyor ki rahat elbiselerimle girerdim. Birisi kocam, birisi babam. Ziyaretleri devamlı yapardım diyor. Ömer girince artık sıkı sıkı örtündüm diyor. Eve vaat etmiş. Ölü görürmüş mü işte, ölü görürmüş işte. al. Allah Vahabil'in sapıklığını anla işte. Bak ölü hem görüyor, hem duyuyor. Niye Ayşe anamız bu? Sahihte, Buhari'de geçen rivayette. Niye sıkı sıkı örtülüyordun diyor. Ömer yabancıdır diye. Yani kabrinin yanına girerken sonradan. Çünkü... Efendim bir namahrem girmiş oldu Bunlar önemli meseleler. Onun için efendim kabirdekinden ne fayda gelir ne zarar gelir bilmem ne ne alakası var? Ha ölü hadiri insanın mahiyeti vakti ruhtan ibarettir. Ruh ölümsüz, ruh ölmüyor ki. Ruh ölmediği için de görmesi gitmesin mahremli, namahremli aynen ne oluyor? Devam ediyor. Bak bunlar çok ince mesele yani. Hayattaki gibi devam ediyor. Abdullah i̇bn Ömer radıyallahu anh'a girdi. Aşağı izin aldı. Tabi perde arkasından, hijab arkasından görüşürlerdi. Bu şekilde e, izin istedi. Hazreti Ömer Efendimiz'in selamını getirdi. Ricasını arz etti. Aşağı anamızda buyurdu ki ben orayı kendime ayırmıştım. Çünkü benim adam. Kimse de diyemez. Ve lakin Ömer'i tercih ederim. Ömer'i tercih ederim. O yüzden e, izin veriyorum dedi Haz Ömer Efendi de vefat edecek yani edemiyor sanki onu bekliyor yani o haberi bekliyor Abdullah bin Ömer geldi dedi, müjde dedi izin verdi senin oraya gömülmediğince vallahi oğlum dünyada bana bundan daha büyük müjde olamaz dedi Resulullah'ın yanına gömülme kime nasip oldu Ebu Bekir ile Ömer Anhumaya nasip oldu onun için onlar Resulullah'ın neleridir sahipleridir yakın arkadaşlarıdır efendim İsa Aleyhisselam'a da orada bir yer var biliyorsunuz indikten sonra o doğruya gömülecek neticede Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu iki peygamberin arasında kalkacaklar iki peygamberin arasında kalkacaklar şimdi bu Ebu Bekir Ömer'i sevmeyen bu rafiziler bu şiiler nerede yerleri yatacak yerleri var bunların adı yatacak yerleri geliyorlar o şialar geliyorlar efendimize selam verecekler zaten namaz kılmazlar cemaate uymazlar bir şey yapmazlar millet girer, onlar çıkar böyle ters bir cinsler giden orada görüyor onların hep ne yaptıklarını Geliyorlar efendimize orada selam veriyor e selamu aleyke ya hamile leda beyni cembayke. bak bak bak bak şu gavurluk diyeceğim tane diyeceğim Diyor ki en yanındakilerden eziyet çeken peygamber diyor sana selam olsun diyor. Peygamber'e selam veriyor. Yanındakilere selam vermemekle beraber. Bir de iftira yapıyor. bu Bekir Ömer'den eziyet çekiyor diyor. Bunlar onlara eziyet çekiyor da Allah onları mı nasip edecekti onun yanına Habibine? Kıyamet sabahına kadar orada beraber yatıyor ikisiyle. Onlardan eziyet çekecek. Haşa Bekir. Bu ne zındıklıktır? Bu ne sapıklıktır? Bu şianın tutulacak tarafı var mıdır? Bunlar bunlar bunlar. bunlar. Devamlı Müslümanlarla savaşmışlardır tarih boyunca şianın bir gavurla savaşı yoktur tarih boyunca İyineleyin bakın bana getirin hep müslümanlarla savaşmışlardır hep iç savaş yapmışlardır hep birbirini kırdırmışlardır ehli sünneti arkadan vurmuşlardır böylece gavurlarla gizli anlaşmışlardır açıktan zıt görünmüşlerdir içeriden teslim etmişlerdir yere yeri gitmişlerdir böyle sapıktırlar evet daha gelecek çok bunların bitmez belaları Hazine Ömer Efendimiz Radıyallahu anh dedi ki ben halifeliği kime devredeyim şimdi? Vefatım yanaşmıştır. Altı kişi arasında şura yapalım. Şura bir nevi seçim. Efendim bu altı kişi kim olsun? Osman radıyallahu anh, Ali radıyallahu anh, Talha radıyallahu anh, Zübeyir radıyallahu anh Abdurrahman ibni Av anh Sa'di ibni Ebi radıyallahu anh şimdi Abdullah bin Ömer kendi oğludur oğluna dedi ki sen de istiza, istişareci olarak katıl yani katip gibi ama sen şuradan değilsin yani rey hakkın yok şahit ol buyurdu ki üç gün müsaade ediyorum müsaade ediyorum ben arada yaşarım, ölürüm. Bu meşvereyi kurun. Bakalım kim kalsın. Hazreti Suheyb radıyallahu ya emir buyurdu. Sen e, namazları sen kıldır cemaata. Hazreti Suheyb'i imam yaptı yerine. Bu da fakir sahabelerdendi çok. Sonra buyurdu ki Ali, Osman, Talha Hacı ben, Abdurrahman ve Saad'i bana çağırın. Duanullahi ve vasiyetler yaptı yanından çıktılar. Yanından çıktıktan sonra İbn Ömer'e oğlu kaldı tek. Oğluna dedi ki: "İnvellah el ajlaha Bu şuraydı. Ali'nin radıyallahu tarafından kullanıllarda da Ali seçerlerse çok doğru yola sokar onları dedi. Hazreti Ali Efendimizi tuttuğunu yani oğluna açıkça söyledi. Şimdi bu şialar bu şialar niye uğraşıyorum? Onlarla niye uğraşıyorum ki? Bak ne diyor? Bunlar diyorlar ki Hz. Ömer Ali'ye vermedi efendim 13'ün mesul oldu ve Ebu Lüylü Eylen e, Ali ve Göya bak bak adamlar Hazreti Ali'yi Güya seviyoruz diyorlar Hazreti Ali'ye ne iftiralar da diyorlar. Hazreti Ali'ye Allah diyorlar, peygamber diyorlar şey diyorlar. Diyorlar ki bak Hazreti Ali Ebu Lülü'yle gizli anlaşmış Ömer'i öldürtmüş. Vaday Allah'a anhuma Efendim Hazreti Ömer de bunu bildiği içinmiş altı kişiye şura bırakmış ki o hileyle Ali'den işi çevirmiş. Haşa ve kella efendim Abdurrahman ibn-i gizli gizli Osmanlı anlaşmış. O diyorlar? Allah. Münezzur vel buhtan iftiralar uyduranlar. Bu iftiralar. Ne beladır bunların iftiralar. Halbuki ne diyor e, Hazretler Efendimiz oğluna ne diyor? Şura ayeti çıktıktan sonra ne diyor? Ali'yi seçerlerse çok iyi yola götürür onları diyor. Bak. O zaman oğlu diyor ki İbni Ömer Hazretleri sen niye seçmiyorsun daha altı kişiye bırakıyorsun sen böyle istiyorsa gönlün sen şöyle ki böyle olsun şu sözün güzelliğine bak ekrahu en etehammeleha hayyen ve meyta. bu hilafeti diyor diriyken taşıdım da ölüyken de taşımak istemiyorum yani şu deyip de arkamdaki de ne yapar onun da sorumluluğunu alamam diyor yani deliyken taşıdım o vefatımdan sonra nasıl taşıyayım diyor çok sakınan insanlar bunlar aşırı takva insanlar Az Ömer Efendimiz hele o kadar efendim, zerre kadar e, adaletsizlikten sakınan bir insan onun için böyle uygun gördüm. efendim Hz. Ali Efendimiz anlatıyor vaziyallahu Ebu Lü'lü'ye Ömer'i vaziyallahu anh hançerlemişti. birkaç gün yaşadı Hz. Ömer Efendimiz birkaç gün yaşadı o arada ziyaretine girdim baktım ağlıyordu Hz. Ali anlatıyor dedim ma yukike ya müminin ey müminlerin emirin seni ağlatan nedir? Dedi hep kani haber emilenler nasıl ağlanıyor dedi hakkındaki kaza ve kaderi bilmiyorum cennete mi gideceğim cehenneme mi gideceğim Hazreti Ömer ağlıyor. Ha. Ben de diyor Hazreti Ali benimiz emşiriyimdir müminin fenisemürtuşu Allah'a sana müjdele olsun sen sevinsen Şehit oldun üzülme ben Rasulullah'a işittim sayamayacağım kadar defaat ile buyurdu ki Seyyidâ kuhûl ehlil cenneti Ebu Bekri'n ve Ömer'u cennet ehlinin yaşlılarının efendileri Ebu Bekir'le Ömer olacak Hazine Ali Efendimiz söylüyor ben kaç kere işittim diyor Resulullah'tan bunu sallallahu aleyhi ve sellem yani cennet ehlinin yaşlıları işte 30'dan 40'tan yukarı onlar zaten İkisi de yaşlı vefat ettiler. <gülüyor> o zaman eee Hazreti Ömer dedi: "Şahit ali Ey ali dedi. Sen şahitlik eder misin benim cennetlik olduğu varasullah'tan duyduğuna?" "Kuntunam dedi, ederim." "Kale ve ya Hasan ala Resulullah min Evet. Dedi Hazreti Hasan da Yanında Hz. oğlu Sen de bak babanın dediğine şahid ol. Deden Resulullah'ın sözüne şahid ol. Ömer Cennet ehlidir buyurmuş. Ben de ona göre hüznü gidiyorum dedi Evet. İbn Abbas radıyallahu anh ve rahimekallah. İyi gönlüle <gülüyor> arzuun ejadak Allah sana rahmetiyle muamele etsin. Ey Ömer ben ümmit ediyorum ki Allah senin iki arkadaşın birisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bu Ebu Bekir Sıddık ve Allah'ın ile beraber haşredecek. لَنِّي ma مَّا كُنْتِسْمَعُ النَّبِيَ sallallahu aleyhi ve sellem çünkü ben çok kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğunu işitirdim, refaat ile duydum ki كُنْتُوَا اَبُوْ بَكْرِ مَا اَمَرَ وَفَالتُوَا اَبُوْ Ebu Bekir Onlar, Resulullah Efendimiz birçok harislerinde Ben Ebu Bekir Ömer'le şöyle yaptık Ben Ebu Bekir Ömer'le şuraya gittim Ben Ebu Bekir Ömer'le şunu yedim Ben Ebu Bekir Ömer'le Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'den çok işitirdim Kendisini söylerken devamlı Ebu Bekir'le Ömer'i Ekle çok ama hakikaten de Hadis-i şeriflere bakarsanız Çok hadis-i şeriflerde bu ifadelere Rastlarsınız Ya Kurt konuştu Kureş bir kurdun peşine düştü. Kurdu ağlayacak var. döndü bunlara dedi ki: Siz beni anlamak için mi yaratıldınız ya? Siz Allah'ın birliğine inansanız da siniriniz mi bitti? Subhanallah. Zibaunyet değil. Tediler kud konuşuyor ya aşağı bak. Müşlikler şaşırdılar birbirine bakın Kurt dedi ki. Ya benim konuştuğuma ne şaşırıyorsunuz? Aranızda bir Muhammed Mustafa var. Sallallahu aleyhi ve sellem size yedi kat çamağının fevkinden haber getiriyor. Otağa şaşılacak bir şey değil mi? Öyle Allah'tan haber getiriyor. Bunu kim getirebilir? Mevla ona vahiy ediyor. Bu ne acayip bir şeydir. Şaşırdı kaldılar. Yine inanmayan inanmaz. Peygamberin demesine inanmaz. Kurtun demesine inanır mı? Dağ taş konuşsa inanmaz ama ve haşarna aleim كل شيء قبل ما كانوا لهم ben dilemedikçe Allah buyuruyor her şeyi karşılarına çıkartsam ve dile getirsem yine inanmayacaklar ben dili dileince inanlar ama ben de dile yeri diliyorum adamın canı inanmak istemiyorsa da onu da zorla inandırma şimdi bunu Resulullah velimiz anlatıyordu Buhari'de zannediyorum ben bunu görmüş Buhari'de var e sonra şöyle buyurdu İni ve in ve Ömer. Bir tane misal aklıma gel. Ben buna inanırım dedi Efendimiz. Kurtun konuştuğuna ve benim peygamberliğimi söylediğine ben inanırım. Peşinden dedi ki, Abu Bekir ve Ömer de inanır. Bak şimdi o kadar sahaba var. Yine Efendimiz ne diyor? Abu Bekir ve Ömer de inanır bu şey. Yani tabi onların imanının zirve noktada oldu şu. Abu Bekir Suttuk Efendimiz hele. Tabi tasdikte de. Doğrulamada, ittibada, taklitte, uyumada, de en ileri olduklarından. Onun için dünya ahiret en yakını oldular. Rübvallahu aleyhi mecmain. Şimdi böyle sözler söylüyor. Dirseklerini omuzlarıma dayamış. Böyle dua ediyor. Ben de kalabalık var, izdiham var. Kim söylüyor bunu? Benim efendim, omuzlarıma kim dayanmış diye. فَلْتَفَتْتُ فَاِذَا وَعَلِهُمْ Bir döndüm baktım diyor İbni Abbas Hazreti Efendimizmiş. Bu şekilde Hazreti Ömer'in cenazesine şahitlikte bulunuyor. Evet. Bu işler böyle. Hazreti Ömer Efendimiz vefat ettiği gün güneş tutuldu. Tabii ki hadis-i şerifte vardır güneş tutulması. اِنَّ شَمْسَ وَالْقِمَرَ اَيَتَانِ مِنْ اَيَاتِ اللّٰهِ Güneşle ay Allah'ın ayetlerinden birer ayettir. لَا تَنْخَسِفَانِ لِمَوْتْ اَحَدٍ وَلَا hayati. Kimsenin ölümü veya hayatı için tutulmazlar. Efendimiz'in oğlu vardı İbrahim, küçük vefat etmişti. İbrahim vefat ettiği gibi güneş tutuldu. Millet Allah Allah güneşle yaz tutuyor gibi bir mana verdiler. Efendimiz sadece bunun üzerine tabii ki güneşle ay Allah'ın ayetleridir. Kimsenin yaş hayatına, ölümüne alamet olarak değil, Allah'ın kudretine delalet olarak tutuluyorlar tabii. Her şeyde de hikmet var. Ve yeryüzü karardı. Hazreti Ali Efendimizin vefatı gününde külvey arz zifiri karanlık oldu. Küçük sabiler, bir şey bilmeyen çocuklar annelerine diyorlardı. Ya umma, kıyamet kıyame. Anacığım kıyamet mi koptu diyorlardı. Soruyorlardı. Feccelulla ya bune ve lakin kutul Analar yavrularına yok evladım ama Ömer şehit oldu diyorlardı. Yani o karanlık çöktü dünyaya. Zaten işte kapı oydu dedik ya geçen sohbet bunu çok konuştu. Kapı oydu. O kapı kırıldıktan sonra efendim İslam'ın başı da beladan kurtulmadı. Vefatından üç gün evvel cinler ait yaktılar Arapça beyitlerle efendim inşü cin mahzun oldular. Efendim Hazreti Ömer Efendimiz böylece Ayşe hücresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına e, gömüldü. Zaten orası küçük bir hücredir. Ayşe anamızın, e, odası hadis-i şeriflerden de bildiğimize göre Resulullah Efendimiz e, tehccüd e, gece namazı kılarken e, Ayşe Anamız da, genç olduğu için, gençlerin uykuları da ağır olduğu için tabi Efendimiz sallallahu aleyhi gibi erken kalkamaz erken kalkamaz, uzun kılamaz tabi teheccüdü kaçırmaz, kılar ama tabi ki geç kaldırır onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaldırır, kaldırmaz olur mu? yatırır mı? Sübhanallah! bir gece kalktı, teheccüdü de Sübhanallah! maza yüzüle leylete ve Maza yücelen leylzden el Bu gece ne fitneleriydi dedi. Yani neler gösterildi ona ki ümmetinin başına gelecekler işte, Ömer'in şehit olmasıydı, Daniş'in olmasıydı, Hüseyin'in Kerbela şehidi olmasıydı. İç savaşlar, dış savaşlar Tabi efendimize gösteriliyor. Tabi e tabii uyuyamıyor, kalkıyorum. Allah dedi. Bu gece ne fitneler geldi? Ne şeyler gösterildi bana? Ne hazineler de açıldı işte dedik ya Kısı'nın, Kayser'in bütün imparatorlukların hazinelerinin İslam'a devrulacağı daha evvelki sohbetlerde hepsi gösteriliyordu. Ne hazineler açıldı ne de belalar saçıldı. Bak. Ey kızdun sahib el hüciri. Hangi hanımının evindeyse diyor çabuk git öbür efendim, kumalarını kaldır. Gece namazına. Hepsi kalksınlar yatmasınlar. Nice dünyada giyinmişler ahirette çıplak kalacak. Ha şimdi evin var, evsiz kalacaksın. Üzerinde elbisem var, çıplak kalacaksın. Arabam var, şuyum var, ben, ha şimdi burada herkesin mi, ne kadar düşünceleri var. Şimdi çıkacağım, arabama bineceğim veya bir arkadaşa bineceğim veya cebimde param var veya biletim var. Herkes kendine göre bir tık yerinde canım. Sokakta kalacaklar Evet, ona göre gideceğim, orada karaya çay yaptırırım, meyve de yerim, yatmadan evvel, hoca da çok uzattı. Falan pişman yani bu bu herkesin kafasında bunlar. Aa, dünya'da giyinmişsin, Dünya'da ev bak sahibisin. Bak şimdi her haberde diyor ki üç kişi donara öldü, beş kişi donara öldü, on kişi bu aralar donara gölenler çoğaldı haberlerde mesela. Tabii ki bunlar evinde donara ölmedi, değil mi? Evsiz olanlar sokaklarda uyuyakalırsa Evet tabii bu soğuk da bir, bir şeydir. O anda seni uyuşturuyor, morfinlenmiş gibi. Öleceğini de anlamıyorsun ki kalkıp gidesin bir yere. Yani uyuşaraktan gidiyorsun. Dolup iskelet oluyor. He işte dünyada giyinmişsin, evin var, sıcak yuvan var, bak bu soğukta değil mi, doğalgazın yanıyor. Oradan var kömürün var. Ama kalk gece namazı kıl, kalk sabah namazı kıl. Ahirette çıplak kalırsın sonra. da kalsan bir şey değil, parkta da yatacak yer yok. Cennete gidemeyen yeri ateştir, ateşte nasıl yatacak? Dese ya Rabbi, cennet istemiyorum canım, hadi cenneti kazanamadım, namaz yok, abdest yok, ben bir namazım bileyim ben senden cennet isteme hakkım yok ama Ateşe de beni atmana reva mı canım, çatırın, parkta yatayım bırak, dese. Bırakır lan. Onun için, dünyada giyinenler ahirete çıplak yok, uyandırın hücreler sahiplerini, derdi, hangi hanımın yanında öbürlerini kaldırıp dururdu gece, uyutmazdı fakat tabi Ayşe biraz genç olduğundan gençlerde de uyku fazla olur yaşlandıkça uyku azalır gencin uykusu ağır olur ben yaşlandım hala uykum azalmadı ne işte ben anlamıyorum benimki biraz şey dişi oldu biraz He? sizi bilmiyorum yaşlandıkça uyku azalacak ya ondan sonra teheccüd kılarken efendim sonrasında bazı gene ne olurdu aşağı ayakları önüne gelirdi bunu duyuyordunuz değil mi hadislerle? Ne yapardı? Eliyle mübarek ayaklarını kenara çekerdi. Ayaklarını kenara çekerdi. Kendisi secdeye kapanırdı. Yani bu ne demektir? Oda ne kadar dar ki? Oda ne kadar dar ki? Bir kişi yatarken de bir kişi namaz kılacak yer zor buluyor demek. Anladınız? He. Burada da bir de fıkıh meselesi çıkıyor. Nedir o? Hanefi mezhebinde hanımına tutmak abdesi bozmaz. Bozsa namazı bozulurdun. İşte Hanefi mezhebinin delili. Hepsinin delili var tabii. En netice Hazreti Ömer Efendimiz de oraya e, gömülünce zaten yer kalmadı. Yani şimdi bu tabii resimlerde var ya Resulullah'ın kabri diye falan büyük şey böyle bir şey yok yani. Efendimiz Allah'ın üzerinde sanduka böyle şey örtü falan yok. Şimdi üçünde biri kendi ya. Üçünde biri kendi olduğu için ne kaldı? İki kaldı. Abdurrahman Efendi dedi ki Hazreti e ilk ona kıldırmıştı ya namazı yer da. dedi ki şimdi dedi Osmanla Ali ikilisiniz. Bir, bir de bana verildi ama şimdi ben aranızda konuşuyorum. Dedi efendim ikinizle bu işten e, sahiplenmeyin. Efendim, ben bakacağım en eftal kimse ona rey vereceğim. Yalnız siz bana rey veriyor musunuz? Şimdi 3'e indirdik. Ben de kendimi çıkarınca 2. Iki. Şu de bana rey verseniz ben bir seçim yapayım. Efendim <gülüyor> tabii ki onlar büyük insanlar ben dedi en eftaliniz hangisiyse geri kalmayacağım. Ona işi teslim edeceğim. Hazreti Ali Efendimiz'in elinden tuttu kenara çekti. Dedi ki senin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en yakını olduğun İslam'da kıdem hakkın sabittir. Efendim seni tayin edersek adaletli olacağına söz veriyor musun? Veriyorum. Peki Osmanlı seçersem itaat edeceğine söz veriyor musun? Veriyorum. Adamlar böyle ya o adamlar böyle. öbürleri birbirinin kafasını kırıyor ya sana mı kaldı bana mı kaldı ne oluyor ya ne oluyor ya bu reislikse. şimdi baksana aday adayları bilmem ne adayları üff üf. kim <gülüyor> <gülüyor> sen köydeki neneye desen seni yapalım de, geç bile kaldınız der <gülüyor> Efe, Efendim hazret öyle der geç bile kaldınız der kimse ben yapamam demiyor ya at sırtıma ondan sonra batırıyım memleketi fark etmez ben çıkayım da. Ya adamlar böyle. Bu reislik sevgisi Allah'a bilen evliyanın bile kalbinden en son çıkacak reislik sevgisi. Yani Allah'tan gayri düşünceler atılıyor ya tasavvufta, zikirde at at at at her şey bitse de en son ne kalıyor? Ben baş olayım. O reislik sevgisi Efendim kalıyor işte. Allah çıkarsın cümlemizin kalplerimizden. Amin. Kendi derdinden gayri dertleri. Amin. Efendim sonra Hazreti Osman Efendimiz'i tuttu. Dedi ki seni seçersem adaletli olacağına yemin eder misin? Ederim. Ali seçersem itaat edeceğine söz veriyor musun? Veriyor. İkisine de aynısını yaptı. Taberani vaatinde o gece bütün sahabeyi dolaştı. İşte bak Şura Abdurrahman Halid Hazretleri o gece evlerini bütün sahabenin faziletlilerini eşrafı efendim e, dolaştı. Hepsiyle tek tek konuştu. Kimden de aldıysa hepsi Osman dedi. Deyince Abdurrahman Hazretleri dedi ya Ali Osman. Bütün insanlara sordum. Kendi kafamdan iş yapmadım bütün sahabenin eşrafı Osman'a denk görmediler onun için efendim bir ya Osman dedi kaldır elini kaldırdı Abdurrahman ibn ona biat etti Hazreti Ali Efendimiz de hemen biat etti görüyor musun şimdi şia ne diyor şia diyor ki korkudan etti evet. takıya yapmış ya Hazreti Ali Allah'ın aslanı sen Allah'ın aslanına nasıl bu iftirayı yakıştırıyorsun da korkudan bunu efendim takıştırıyorsun. Hazreti Osman'ı idare etmek için yapmış. Ya Vazed Ali Efendimiz bu kadar efendim bahadır adam, güçlü adam ya. Radiyallahu anh. Ebu Bekir'e korkudan etmiş, Ömer'e korkudan etmiş, Osman'a korkudan etmiş. Var mı böyle bir şey ya? Şimdi bunlar Hazreti Ali Efendimize hürmet mi ediyorlar hakaret ediyorlar. Ya hakaret ediyorlar ya Allah'ın aslanına korkak diyorlar ya. Ya takiye takiye dedi ne takiye senin gibi lere masuz ya Hazretlerimiz niye takiye yapsın ya yanlış bir şey gördü bir çıkar ortaya söyler zaten kendisi de biat etti bir kere öyle dedi Hazretlerimiz inne babek Ebu Bekir Ömer bu ümmetin en üstüleridir. Ben Resulullah'tan işittim derdi sallallahu aleyhi ve sellem. "Femen faddalani alayhim fehu muftarid." Beni onlardan üstün bilen iftira ettiği için 80 sopa atarım derdi. İftira değneği atarım. Ben onlardan üstün değilim. Sınla o gün en evtal kimdir sordular dedi Ebubekir sonra kimdir dediler? Ömer sonra kimdir dedi. bir sonra bir zat var Osman demedi. Dediler sensin. De diyor inne mâine racülü minel müslübin. Demiştim, bir neferim var. Şey etti. Şimdi zaten ehl sünnet olmak için şart, Ebu Bekir'den Öner'i üstün bilmektir. Ama Hazreti Osman ile Hazreti Ali Efendimiz arasındaki, ehl-i sünnette ne diyor? Eftaliyet sıralamaya göredir. Yani kime nasip olduysa sıralama, üstünlük o derecededir. Ama ve lakin, Hazreti Ali Hazreti Osman'dan üstün görmekle, eli sünnetten dışarı, Çıkılmaz. Hazreti Osman olarak söylüyorum. Çünkü neden? Tefdülü şeyheyn ve mehebetül hateneyn Kardeşi koyulmuştur. Bu da nedir? Ebu Bekir'le Ömer'i en üstün bilmek iki bacanağı da sevmek. Yani Osmanlı Ali'yi sevmek ama biri hangisi hakikaten üstündür konusunda bir tespit kesin bir tespit yok ama akait metinlerimize göre tabii ki ee, Hazreti Osman Efendimiz üstün oluyor sıralamaya göre. Ve lakin bir insan dese ki ben Hazreti üstün görüyorum. Buna da sen ehli sünnet dışısın denmez. Ehli sünnet dahilinde kalır. Çünkü Hazreti Ali vermiş kendisi de dedi ki Ebu bekir Ömer'den beni üstün bilene iftira sopası atar. O Resulullah Efendimiz'in açık tespitiyle sabittir. Evet. allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin. Evet. Şimdi Hazreti Osman Efendimiz seçildi ve epey seneler tabi idare etti. O da adaletle hükmetti, hiç şüphesiz ki şeriatla sünnetle yol gitti. Ne kadar istikametten meyletmedi. Allah Resulünün halifesi ne demek? Aleküm sünneti, sünnet ilkülafay, râshidîn elmedîn, imbâdi. Benim ve benden sonra kamil halifelerimin sünnetleri de benim sünnetim gibidir buyuruyor. Yani dört halifenin e, sünnetini de kendi sünneti olarak tespit ediyor. Aynı benim sünnetim neyse onların sünnetini de takip ediniz buyuruyor. El hilafetü badise lazım ne sene benden sonra halifelik kamil manada hilafet kaç sene gider diyor. 30 sene diyor. 30 seneden sonra krallığa başlar diyor. İşte babadan oğla kalmalar nedir? Babadan oğla kalma saltanattır. Benden sonra halifelik diyor 30 senedir Öyle bir 30 seneyi hesap yapmış ki tabi Resulullah ona hesap barak söylememiş Allah'tan vahiy ile hadisler işte vahiy olduğu buradan da anlaşılıyor Hz. Osman Efendisi Hz. Ali Efendimiz'in şehitliğinde bu Hazreti Ali Efendimiz'in şehitliğinin neticesinde 30 sene olmasına altı ay vardı o altı aydan da kime nasip oldu? Hz. Hasan Efendimizi e nasip oldu Hazreti, Hasan Efendimizi biliyorsunuz ne yaptı? Hz. Muaviye'ye kendisi kendi isteğiyle devretti. tabi isteyle derken sıkıntılar çıktı, fitneye girmemek için. Bunun da Resulullah haber verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Hasan'ı koynuna aldı, hutbeye çıkardı. Küçükken. "Bu din Nebi Ali'ye Bu benim oğlum, torunun yani torun oğuldur Bu hadisten de o anlaşılıyor. "Bu benim oğlum Şeyittir." Ve umulur ki Allah bunun sebebiyle iki büyük Müslüman cemaatinin arasını sulh edecek, savaşsız, harpsiz Yolla koyacak diye Çocukken söylemişti Hazreti Hasan efendimizin de Altı ayı idrak etmesiyle Altı ay halifelik yapmasıyla Otuz sene doldu Nasıl efendimiz? Yani halifeli, Halife dört tane değil yani Kamil halife Kaç tane olur? Beş o altı ay kimin dönemidir? Hazreti Hasan dönemidir. O da kamil halifedir. Ondan sonra otuz sene akabinde saltanat başlamıştır. Tabi ki Hazreti Mahir, o da sahabidir. Ve lakin tabi dört büyük halife gibi e, sünneti, Resulullah'ın sünneti olarak kabul edilecek durumda değildir. Ve lakin tabi ki o da sahabedendir. O da efendim Hazreti Ali'ye karşı hataları olmakla beraber içtihat hatasıdır. İstihat hatasından dolayı efendim bir derece almışsa, tabi Hazreti Ali Efendimiz içtihatlarında haklı olduğu için ve isabetli olduğu için eftaldir, kaç derece fazla almıştır, ayrı konular. Şimdi mesele nereye geliyor? Çok önemli bir konuya geliyor. İnsanların hakikaten içini efendim burkacak, sızlatacak Hazreti Osman Efendimiz yan şehit edilmesi olayına geliyor. İşte Resulullah'ın haber verdiği kargaşalar bir bir zulür ediyor, kapı kırıldı, Hazreti Ömer gitti. O kırık artık içeri fitneler girdi ve önümüzdeki sohbet Allah bir mani vermezse inşallah çok önemli kaçırmayın Hazreti Osman Efendimiz'in Allah'a kavuşması çok acayip oldu. Onu da dinlerseniz çok bilgili olursunuz inşallah urrahman. Bu hususlarda sırayla gideceğiz. Bu fitneler Resulullah Efendimizin haber verdiği alametler. Amin subhane rabbil aleyhle alel ve abel hamdillâ rabbil alemin. Salatü vesselâmü aleyh seyyidil murselî muhammedin ve alâ aleyhü sâhbî el-mâin. Allahümme inna seylükel jennâ. Mâ karrab eyle yâin qaybillim ve amel. ailemizi hayırlı ile, Ocaklarımızı Kur'an, sünnet, ocağı ile, İmanlarımız sana emanet sen muhafaza eyle. Ya Rabbi ahir zamanda zor edecek fitnelere kapılmadan iman selametiyle çene kapamak mühsereyle. Ya Rabbi Ya Rabbi yerden gökten gelecek bütün afetlerden, yerlerden, sellerden, yangınlardan özellikle İstanbul'u bekleyen zelzele afetinden bizleri mesul-u mahfuz eyle. Amin. Bütün Ehli İslam'ın diyarını da muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi vatanımızı bölünmekten muhafaza eyle. Amin. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Müslüman kanına bizi girmekten muhafaza eyle. Ya bütün İslam beldeleriyle bölünmekten muhafaza eyle. Ehli küfrü ile, eyle. Ehli İslam'ı aziz eyle. Amin. Bizi bu yolda ölünceye kadar daim ve sabit eyle. Amin. Kalplerimizi kaydırma, ayaklarımızı kaydırma ya Rabbel alemin. Hastalarımıza acil şifa dedilerimize deva Boşlarımıza edalara ikram eyle. Ya Erhamer Rahimin Ya Erhamer Rahimin Ya Erhamer Rahimin. Şurada isimleri geçen geçmeyen arzu halleri bulunan Kardeşlerimizin hastalıklarına acil şifalar ile. Özellikle Emrullah Efendi kardeşimiz gencecik gittim ziyaret ettim. Çok milyonlarda bir tane görülen bir değişik hastalığa tutuldu. Ya Rabbi senin şifa vermeye kudretin vardır. Ölümden gayrı her derde ilacın vardır. Ya Rabber alemin hayırlı şifalar, acil şifalar takdir eyle ya Rabbi. Amin. Bütün hastalıklarımıza bizlere de acil şifalar ikram eyle ya Rabbi. Boşlarımıza edalır ile. Fakirlerine hazne-i gherine merzuk eyle. Ya Rabbi iş bulamayanlara hayırlı işler aç Ya Rabbi Evlenemeyenlere hayırlı işler mühessereyle Ya Rabbel Alemin Herkesin bir derdi var ee, ki Büyük derdim var demiş Birisi Efendi Hazretlerinin karşısına çıktı Efendi Hazretleri ne var dedi Bir derdim var dinle. dedi Dedi ne de mutlu sana bir derdim var dedi Benim bin derdim var dedi <gülüyor> Allah'a böyle iki derdi bir derdi olanlara da Benim gibi bin derdi olanlara da Ya Rabbi Dertlerimize derman nasip Ya Rabbi Acil ya Rabbi. Allah. Sen fazlu keremine ya Rabbel alemin ve ahirun nasuriyin. Bak kaç tane evlenmek isteyenler var. Bekarları evlendirin, dulları evlendirin. Zinadan kurtarın Allah emrediyor, Resul emrediyor. Yardımcı olun, vesile olun. Allah hayırlı kaderler takdir etsin. Amin. Rabbimiz hayırlı eşler nasip etsin. Amin. Çocuğu olmayanlara hayırlı evlatlar nasip etsin. Amin. Amin. Kendilerine acı hemden acayet etsin. Amin. Amin. Yeni çocuğu olanlara, evlatlarında hayırlı ile ya Ameliyat olanlara muvaffak ameliyatlar nasib eyle. Ya, ya Rabbele alemin okuduklarınızla dinleriz, dinlerinizi ile, eyle. Amin. Ya Rabbi vadesi erişip eceli gelenlere de iman selameti nasib eyle. Hepimize ölüm geldiğinde kelime-i şehadet gibi. buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resuluhu. Şehadetlerini nasip eyle. Ya Rabbi bizi bu şehadetten mahrum edecek sözlerden, inançlardan, fiillerden hareketlerden ahlaktan muhafaza eyle. bizi imanımızı bize bağışlatacak bütün sözlere, amellere yakın eyle. Ya Rabbel alem. Amin. Allah'ın neyine seylik ve teman en yana. Ve deyana lafiyye. Ve husnel hatime. Ve laşere hunne ya Muhammed sallallahu ve teala sallallahu aleyhi ve sallallahu ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve ve sallallahu يا روح النبي <سؤال> محمد صلى الله عليه وسلم والي وصاحب مشايخنا كافد ونارون ودك فند بابا خاص دوله مشايخنا المسلمين ولا دعاد الجوادنا حاضرين الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم